123 numaralı konu, Hazreti Peygamberin bir adamı Beni Saad kabilesine göndermesi, evet, Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor, Kabe'yi, Hazreti Osman'ın halife olduğu dönemde ziyaret ederken Beni Leiz'den bir kişi ansızın elimden tuttu ve dedi ki, sana müjde vereyim mi, evet dedim, dedi ki, hatırlıyorum, Hazreti Peygamber beni senin kavmine gönderdiği zaman onları İslam'a davet ediyordum, sen de, sen bizi hayra davet ediyor ve hayra emrediyorsun, diyordun, ve kavmine hitaben, de, kesinlikle bu zat hayra davet ediyor, diyordun, bu sözün Hazreti Peygamber'in kulağına gitti, Hazreti Peygamber, Allah'ım, Ahnef, iyi yarlığa, diye dua etti, onun bu duası kadar bana ümit verici hiçbir şey yoktur.